İçimde hep ölen, ölürken benliğimi de götüren, yüreğini küçültmeye çalışırken sürekli daha delinmeye işte sen, aşkın olmayı beklerken arkadaşın bile olmayı beceremeyen, hep yakınında kalmayı dilerken uzaklarda yalnızlığa terk edilen ben, gözlerime baktığında zamanı durduran. Duygularını benden hep saklayan Beni korkularımdan arındırıp Tek kabusum var Sen Sesini gülebilmek için gururunu yerlere atan Bir kelimen ile Duygu denizinde kaybolan Yürekten bir gülüşün için Dünyaları harcayan Gene de gözünde devre değri olmayan Ben Sen ruhundaki cehennemin En güzel meyili Ben o cehennemin en büyük inarcarya. Sen hayat filminin esas kızı, ben o filmin aktar figüranı. Sen hep onunla beraber. Ben, ben ise seni beklerken mutluluktan bir haber. Sen şiirlerin anlamlısı tek konusu. Ben her daim yalnızlığın yolcusu. Sen hep umut verip giden. Ben. Hep o umurda kapılıp bekleyen Sen gülüm, yine sen Ve sonsuza dek sen Kalbimi durmayan yarası sen Kanamayı durdurmamın imkansız sen. Artık içinde kurutmak istediğim yara Kurtulmak istediğim ızdırap oldum yarama. bunun için sensiz dünyadan zevk alamıyorum Anladım, sensiz bütün olamıyorum Çarem yok Boyundan vazgeçmek zorundayım oh, oh. Sen bu kalbin sultanı, umutlarımın son vurduğu noktasını. Konuşurken kelimelerimi kifayetsiz ifayetsiz kılansın. Sen yüreğimin derinliklerine saklayıp, sarayına her kere sakladığın, dek orada kalacak olansın. Benimle beraber, ölümle beraber, ebediyen orada yaşayacak.